Selat ve selam peygamber efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşlar üzerine olsun. Sevgili kardeşlerim, Esed oğullarına düzenlilen harekat başarıyla sonuçlanıyordu. Uhud savaşından sonra Müslümanlar bir sevinç yaşıyorlardı. Ama bu olayın ardından son derece acılı iki olayla karşılaştılar. Raci ve bir mağune katliamı. İki olayda özellikle asab Suffe'de yetişen genç ilim yolcuları şehit edilmişti. İslam'ın gözde talebeleri şehit düşürülmüştü. Bu durum Peygamber Efendimiz'e çok ağır gelmişti. Tahammül sınırlarını zorlamıştı. Her namazın arkasından gönlündeki büyük yangını Rabbi Rahim'ine arz ediyordu. Tam bir ay namazlarının sonunda bu acılı olayı Rahman'ı Rahim'e dile getiriyor Gerekeni yapmasını niyaz ediyordu Bu iki olay müminleri derin bir hüzne gömüyordu Öbür taraftan da münafıkları ve Yahudi Beni Nadeblileri sevindiriyordu Asıl sevinenler ise Mekkeliler oluyordu Müminler hüzünlüydü Kırkın üzerinde ilim yolcusu şehit edilmişti Bu büyük acı müminlerin kollarını kanatlarını kırmış gibiydi. Münafıklar ve Beni Nadir oğulları ileri boyutta şımarmışlardı. Müminlerle alenen dalga geçiyor, fırsat bulduklarında hakaret dahi ediyorlardı. Mekkeli müşrikler Medineli münafıklara ve Nadir oğullarına mektuplar gönderiyor, onları kışkırtıyorlardı. Münafıklar da Beni Nadir oğulları da Alay ve hakaretten öte bir şey yapamıyorlardı. Zira çekiniyorlar, korkuyorlardı. Bu kez Mekkeliler hem münafıkları hem Yahudi beni nadir oğullarını tehdit ediyorlardı. Sizler silahlara ve kalelere sahipsiniz. Güçlüsünüz. Adamımızı öldürüp kendinizi ve bizi kurtarırsanız ne ala? Yoksa karılarınızla bizim aramıza ayaklarındaki halahlılardan başka hiçbir şeye giremez diyorlardı ve büyük bir tehdit yapıyorlardı. Peygamber Efendimizin öldürülmesini, Müslümanların zelil edilmesini, giderek İslam'ın silinmesini, Mekkeliler kadar münafıklar da beni nadirler istiyorlardı. Münafıklar Müslümanlardan daha çok çekiniyorlar, korkuyorlardı. Yahudi nadirler ise Mekke'lilerin de tahrikleriyle teşvikleriyle harekete geçiyorlardı. Sık sık bir araya geliyor, Müslümanların perişan edilmesine dair planlar yapıyorlardı. Yerin kulağı vardı. Çok keşmeden döndürlen dolaplar Peygamber Efendimiz tarafından öğreniliyordu. Peygamber Efendimiz beni nadirleri bu girişimi başlatmadan durdurmak istiyordu. Bunun ortamının oluşmasını bekliyordu. Bir neden ortaya çıkmıştı? Bir mavune olayında sağ salim kurtulan Hazreti Amir bin Ümeyye Medine'ye gelirken amirlerden iki insanı öldürmüştü. Oysa o iki insan masumdu. Peygamber Efendimiz onların fidyesini verecekti. Bu konuda beni nadirlerden yardım istedi. Peygamber Efendimizin beni nadirlerden yardım istemesinin iki nedeni vardı. Birincisi, beni nadirler Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın fidye vereceği amirlerle müttefiktiler. İki amirli yanlışlıkla öldürülmüştü. Bu acı olay Müslümanlarla amirlerin arasını bozmuştu. Fidyelerini verecek ama bir aracı olması da gerekiyordu. Beni nadir oğulları aracılık yapabilirlerdi. Problem daha kolay çözülebilirdi. İkinci nedense, Peygamber Efendimiz Medine'ye geldikten sonra, Medine'nin farklı gruplarıyla, farklı inanç sakinleriyle bir anlaşma yapmıştı. Bu anlaşma maddelerinden birinde, fidyeler konusunda birbirlerini destekleyeceklerdi. Şimdi böyle bir konu vardı. Doğal olarak nadirliler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a destek olmak durumundaydılar. Peygamber Efendimiz bu konuyu Beni Nadirlerle görüşmek için Medine'den iki kilometre mesafede olan Nadirlerin yerleşim merkezine gitti. Beraberinde Hazreti Ebu Bekir Efendimiz, Hazreti Ömer Efendimiz, Hazreti Ali Efendimizle beraber ona yakın arkadaşı vardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nadirlilerin ileri gelenleriyle görüştü. Konuyu onlarla paylaştı. Onlar da destek vereceklerini, aracı olacaklarını, sorunun çözümüne yardımcı olacaklarını söylediler. Bu konunun kendi aralarında değerlendirilmesi, bir sonuca ulaşılabilmesi için Efendimiz'i ve arkadaşlarını bir ile oturmak için davet ettiler. Bu esnada Peygamber Efendimiz ve arkadaşları bir evin gölgesinde bekliyorlardı. Beni nadirler hemen planlarını devreye soktular. Gölgelendikleri evin damından Peygamber Efendimizin üzerine bir kaya yuvarlayacaklar ve böylece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öldüreceklerdi. Bu girişime başlarken Rahmanı Rahim durumu Resulüne bildiriyordu. Peygamber Efendimiz hemen oradan ayrılıyor Medine'ye yürüyordu. Müslümanlar ve Yahudiler peygamber efendimizin bir ihtiyaç için ayrıldığını biraz sonra döneceğini zannediyorlardı. Ama bir hayli beklemelerine rağmen Resulullah gelmemişti. Yahudiler korkuya kapıldılar. Kurdukları tuzağın bilindiğinden derin endişeye düştüler ve hemen Meline'ye geldiler. Hiçbir şey yapmamış gibi davrandılar ve ne olduğunu sordular. Peygamber Efendimiz kendilerinin tuzak kurduklarını ve tuzağın kimler tarafından ve nasıl kurulduğunu açıkladılar. Yahudiler tam bir panik havasına girdiler. Söyleyecek bir şey bulamadılar ve olayın doğru olduğunu söylemek zorunda kaldılar. Yahudiler böylece Peygamber Efendimiz'e büyük bir ihanetin içine girmiş oldular. Bunun bedelini ödeyeceklerdi. Bir suikast girişimi deşifre edilmişti. Yapanlar belliydi ve nasıl yapacakları belliydi. Hedefte belliydi. Daha önce nazil olan Enfaz suresinin 58. ayetinde Bir topluluğun yapılan anlaşmaya hainlik etmesinden korkarsan sen de onların seninle yaptıkları anlaşmayı aynı şekilde onların üzerine at. Çünkü Allah hainleri sevemez buyuruluyor. Peygamber Efendimiz hemen şerefli arkadaşlarından Muhammed bin Mesleme'yi Beni nadirlilere göndererek Resulullah'ı öldürme girişiminizle anlaşmayı bozdunuz. Size on gün süre tanınmıştır. On gün içinde evlerinizi ve topraklarınızı terk edip Medine'den ayrılın. Eğer Medine'yi terk etmezseniz boynunuz vurulacaktır. Ültüme nadirlere nadirlilere ulaştırdı. Beni nadirliler, Efendimiz aleyhissalatü vesselamı öldürme girişimiyle anlaşmayı bozmuşlardı. Suçüstü yakalanmışlardı Kendilerini savunmaları Suslu olduklarını söyleyebilmeleri Mümkün değildi Daha önce de Müslümanlarla Yeterince dalga geçmişler Yer yer hakaret içeri ifadelerde bulunmuşlardı Şimdi bütün bunların Bedenini ödeyeceklerdi Medine'yi terk edeceklerdi Ama bu çok zordu O güzelim evlerini O hurma bahçelerini Üzüm bağlarını Nasıl bırakıp gideceklerdi ne yapacaklarına karar veremiyorlardı. Gitmek istemiyorlardı. Münafıkların reisi devreye giriyordu. Asla Medine'yi terk etmemelerini söylüyordu. Çıkacak bir savaşta yanlarında olacaklarını, Müslümanlara karşı savaşacaklarını söylüyor ve evlerinizi terk etmeyin. Her an emrimi yerine getirmeye hazır iki bin adamımla yardımcınızım. Ayrıca Kureyzalılar'ı da Yardımlarını esirgemezler Gatafan'dan olan müttefiklerimiz de yardım ederler Diyorlardı münafıklar Bu sözler Beni nadir oğullarını cesaretlendiriyordu Gerekirse savaşacaklardı Kalelerine çekildiler Ve kapılarını kapattılar Kalelerine çok güveniyorlardı En kuvvetli orduların bile Bu kaleye bir şey yapmaları Mümkün değildi Ki 2000 bin kişilik ordusuyla Abdullah bin Übey yardıma hazırdı Diğer Yahudi kabilesi olan Kureyze'de yardım edecekti. Gatafalınlar da Beni Nadirlerin safında yer alacaktı. Böylesi bir dayanışma varken çekinmeye, korkmaya gerek yoktu. Beni Nadirliler kendilerinde büyük bir güç vehmettiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a haber gönderdiler. Medine'den çıkmıyoruz. Yerimizden ayrılmıyoruz. Gerekirse savaşacağız diyorlardı. Bir nevi Meydan okuyorlardı Haber peygamber efendimize ulaşınca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahu ekber diye tekbir getirdi Ve kaleyi bir grup mücahitle ablukaya aldı Peygamber efendimiz Beni nadirleri ablukaya aldıktan sonra Tekrar haber gönderdi Savaş olmasın Kan dökülmesin Yeter ki Medine'yi terk edin buyuruyordu Ama Abdullah bin Übey Sürekli tahrik ediyor Ve Medine'yi terk etmemelerini, gerektiğinde 2000 adamıyla yardım edeceklerini dile getiriyordu. Peygamber Efendimiz Uhud'da aldıkları yaralar nedeniyle zayıf bir durumdaydılar. Ayrıca Beni Nadirler sayı itibariyle Müslümanlardan fazlaydılar. Tekrar bir savaşın olmasını istemiyordu. Haşr suresinin ikinci ayeti nazil oluyordu. Onlar kabilelerinin kendilerini Allah'tan koruyacağını sanmışlardı buyuruyor. Ayeti kerimedeki ki ifade manedardı. Onlar kalelerinin kendilerini Müslümanlardan koruyacağı şeklinde beyan etmiyordu. Allah'tan koruyacağı şeklinde ifade ediliyordu. Bunun anlamı şuydu. Resulullah'ın ordusu yeryüzünde Rahman-ı Rahim'in ordusuydu. Rabbi Rahim onlara yardımcıydı. Rabbani iklim olan müminlere yardım edendi. Salih müminlere Sabır çizgisinde olanlara yardımının lütfederdi, sadıklara, seherlerde istiğfar edenlere, Allah yolunda, Allah'ın kullarına, mallarını infak edenlere, en yüksek duyarlıkları Rabbi Rahim'e dair olanlara zati kerim bol bol ihsan ederdi. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Peygamber İkliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam